kadena ma tauyun teyakala teydan uyun Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah ve sahbihi ecmaîn amma Hamt âlemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzüde ashabının üzerine olsun kardeşlerim Bugün Allah nasip ederse Rüknül Khamis dediğimiz beşinci rükünden devam edeceğiz. Konumuz El-İmanu Bil-Yevmi'l-Ahir. Ahiret gününe iman. Rüknül Khamis beşinci bölüm. El-İmanu Bil-Yevmi'l-Ahir. Ahiret gününe iman üzerine olacak Allah'ın izniyle. Hatırlarsanız sizlerle beraber daha önceden Allah'a iman konusuna değindik. Peygamberlere iman konusuna değindik. Aynı zamanda meleklere iman konusuna da değinmiştik. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle şahsiyetine, onun zatına iman konusuna da değinmiştik. Bugün iman olarak ahirete imana değineceğiz. Önümüzdeki haftalarda da kadere imana değineceğiz. Ancak bu sohbete başlamadan önce şu temel kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ehl-i sünnetle diğer sapık fırkalar arasında metodolojik, metotsal anlamda büyük farklar vardır. Ehl-i sünnet ve cemaat bilgi kaynakları olarak Kur'an ve sünneti doğrularken diğer sapık fırkalar böyle bakmıyorlar kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaatın alemet-i farikası dediğimiz en büyük alametlerinden biri Kur'an'ı hüccet görmesi, sonra sahih sünnete bakması, sonra ashabın, tabiinin ve tebe-i tabiinin, müçtehit imamların akidelerini ve amellerini örnek almasıydı. Ancak ehl-i sünnet dışı fırkalarda örneğin bizlere en yakın olan eşariler ve maturidiler Bizim ehli sünnetin selefin düşündüğü gibi de düşünmüş değillerdir. Birçok sıfatlar konusunda teviller yapmışlardır. Dolayısıyla selefimizin yapmadığını yapmaktan dolayı bazı konularda ehli sünnet olmuşlar, bazı konularda da ehli sünnet dışı fırka olarak tanınmışlardır. Bu iki fırkanın dışında diğer sapık bidatçiler genelde değerli kardeşlerim açık bir metot ortaya koyuyorlar. Onların metotlarında ya Kur'an yeter anlayışı ya da akılcı bir anlayış değerli kardeşlerim öne çıkıyor. ehl sünneti o zaman diğerlerinden belirgin olarak ortaya koyan yönlerini bu şekilde ortaya koymuş olduk. Yani o halde sapık fırkalar aklı öne almakta, sahih hadisleri reddetmekte, Kur'an'ı ileri sürerek kardeşlerim Sahih rivayetleri kabullenmemekteler. İşte bu farklı metotlarından dolayı da itikadi farklılıklar zuhur ediyor değerli kardeşlerim. Ancak 50 sünnetin mazarında sahih hadis gelmişse İdris kabul görmüştür. İtikatta da amelde de doğrulanmıştır. Zira sahabe tabi ve tebe-i döneminde sahih hadis olup da terk edilmiş değildir. Ayrıca hadisler sahih olduğu müddetçe hem akidede hem de amelde hüccet kabul edilmiştir. Sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe tabi'in döneminde biz sahih hadisleri akidede hüccet almayız. Amellere ise sahih hadislere bakarız, onları hadis, hadislerde doğrularız demeleri asla böyle bir ayrımları yoktur kardeşlerim. Bunun da üzerinde daha önceden de durmuştuk. Peki... Yani bu akımı, bu inancı, bu düşünceyi ortaya atan kim ve geliştiren kimdir? Muhammed Abdu'dur. Şia, Cemalettin Afgani'den beslenen ve onun talebesi olan Muhammed Abdu, aşırı bir bidatçı, akılcı ve modernist bir mantıkla bakan insandır. Cemalettin Afgani'nin bir talebesi olarak eğitim almış, ondan sonra da onun batıl inançlarını İslam dünyasında yaymaya kalkmıştır. Abdu Ahat hadisleri kabul etmez itikatta. Aynı zamanda değerli kardeşlerim cennet ve cehennemi hayani görür. Ve akla ters gelen nasları ya tevil eder tevil edemezse de iptal eder yok sayar. Modern anlamda İslam'ın bir takım kurallarını şartlara uydurmak adına Nasları değerli kardeşlerim tahrif eder. Dolayısıyla Muhammed Abdu ve ardından gelen onu izleyenler, onun yolunda gidenler günümüzde bir takım sapı bidat anlayışlar üretmişlerdir. ehl sünnet de onlara gereken cevabı hakkıyla vermiştir. O halde bu başlığa geçmeden önce iki sınıftan bahsettim. Biri Kur'an ve sahih sünnet ışığında giden ehl sünnet ve cemaat yolunu izleyenler, bir diğeri de bu yolun dışında olan akılcı, tevilci, hurafeci aynı zamanda modern yorumlar getiren akımlardır ki biz bunlardan uzağız dedik kardeşlerim. Ahirete iman konusuna gelince ahirete iman konusunda hiçbir fırka ihtilaf etmemiştir. Hepsi ahirete iman ettiğini ortaya koymuştur. Ancak ne zaman ki içeriğine gelince ihtilaflar baş göstermiştir. Kimileri ahiretin alametleri konusunda değerli kardeşlerim inkar yolunu seçmiştir. Ancak biz sahih hadisler ışığında peygamberden gelen kubra ve sugra dediğimiz büyük ve küçük alametleri doğrulamışızdır. Ancak bazı akılcılar ise sahih hadisler ışığında gelen küçük ve büyük alametleri reddetmişler bunlardan uzak kalmışlardır. Değerli kardeşlerim, bu çerçevede kıyamet alametlerine bakan gruplar şunlardır. Mesela laikler ki bunlar biliyorsunuz sadece kıyamet alametlerini inkar etmezler, dinin bütün boyutunu reddederler ve dini mescide hapsederler ve idari makamlardan uzak tutarlar. Yani bunların İrab'da mahalli yoktur kardeşlerim. İkinci grup ise batı medeniyetinden ve felsefesinden etkilenen, Kıyametin alametlerini batıl yanlış modern yorumlarla yorumlayan bir topluluk vardır ki bunlar Müslüman modern yazarlar diyebiliriz. Mesela onlardan biri karşısındakine Deccal gelmiş midir diye sorup karşısındaki de bilmiyorum dediğinde evet Deccal inmiştir, Deccal bilgisayardır, televizyondur deyip modern bir Deccal tanımı yapmıştır ki Bunlar değerli kardeşlerim sahih rivayetlerim dışına çıkan rivayetlerdir. Üçüncüsü ise kıyamet alametlerini kökten reddedenler. Asla ve asla alametler olduğunu doğrulamayanlar. Ve bunlar Kur'an bize yeter hadisler hepsi çöplüktür deyip sünneti reddeden topluluktur ki bunlara göre kıyamet ansızın geleceği için kardeşlerim ne yapmışlardır? Kıyametin alametlerini reddetmişlerdir. O halde bizim burada bilmemiz gereken nokta şudur. Bunların hepsi sapık fırkadır. İlle şu an geldiğimiz dördüncü fırka, Ehl-i Sünnet Fırkası, kitap ve sünnet ışığında bakan, Allah Resulü'nün ashabına tabi ve tebe-i tabinin iman ettiği gibi iman yolunu çizen müminlerin yoludur ki inşallah biz onlardanız. Şimdi izin verirseniz, Selahattin kardeşimiz ilk paragraftan okusun, devam edelim. Evet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret gününe iman. ehl sünnet ve cemaat ahiret gününe iman eder. Ahiret günün, Allah-u Teala'nın ölümlerinden sonra insanları diriltir, kabirlerinden kaldıracağı, sonra da amellerinden hesaba çekeceği gündür. Ahirete iman, kıyamet gününe Kıyamet alemetlerine ve önünden sonra başlayıp cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girinceye kadar meydana girecek olan kabir sorgusuna, kabir azabı ve nimetine, sura üfürülüş, diriliş, haşir, amel defterlerinin verilmesi, hesap, nizam, kevser havuzu, sırat, şefaat, amelerin karşılığının verilmesi ve bu gibi olaylar ve dehşetlik hallerle ilgili olarak, Allah'ın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde verilen haberlere kesin olarak inanmak ve bunları eksiksiz sastik etmektir. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar bu paragrafa baktığımız zaman Allah Subhanahu ve ta'ala bize bakın. Ahiret gerçeğine iman etmemiz konusunda ayetlerle ortaya koyuyor. Burada dikkat ettiyseniz ahiret gününe imanla alakalı temel prensipler ortaya konuldu. Birincisi değerli kardeşlerim kabir sorgusuna iman aynı şekilde onun nimetine surun üfürülmesine diriliş haşir amel defterlerinin verilmesine hesap ve mizan kevser havuzu sırat şefaat amellerin karşılığının verilmesi bütün bunlar ahiret günü değerli kardeşlerim verilebilecek olan nelerdir hep bir nimetlerdir ve haberlerdir alametlerdir biz bu alametlere iman ediyoruz. Allah ve Resulü bize bunlardan haber vermiştir. O halde bunlardan birinin inkarı küfürdür. Bir insan kabir azabını inkar etse veya bir insan surun üfrülüşünü reddetse veya bir insan haşir ve amellerin, defterlerin verilmesini inkar etse, bu takdirde bu insan değerli kardeşlerim Allah muhafaza dinden çıkar. Bu bilgiler ışığında ahirete iman bu temel konulara imanı gerekli kılıyor. Eğer biz bunlara temel olarak iman etmezsek hakiki anlamda ahirete imanı gerçekleştirmemiş oluruz buna dikkat edelim. Evet ikinci paragraf. Allah-u Teala yüce kitabının pek çok yerinde ahiret gününe vurgu yapmış ve ahirete imanı Allah'a imanla birlikte zikretmiştir. Nitekim Allah-u Teala şuna buyurmaktadır. Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de iman ederler. Ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Evet. Devam edelim. Ehli sünnet vel cemaat, kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu ve Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğine inanır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Kıyamet saatinin bilgisi yalnızca Allah katındadır. Lokman suresi ayet 34. Evet. Son iki ayetimiz kardeşlerim bize neyi ispat ediyor? Ahiret gününe iman etmeyi. Ayrıca ahiret gününün İlminin Allah katında olduğunu öğretiyor. Bakın <gülüyor> Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de iman ederler. Aynı zamanda ahiret gününe de kesin olarak yakinen iman ederler. Ayet açıkça ahiret gününe imanı belirliyor. Bir de ahiret gününün ne zaman kopacağı konusunda, kıyametin kopacağı konusunda bilgimizin olmadığını öğretiyor. Bakın ayet innalllaha indahu in musa'a Yani o kıyametin alameti ve saati ne zamandır? Kıyametin saati ancak Allah katındadır. Allah'ın dışında kimse o kıyamet gününün kopacağı anı bilemez. Kim iddia ederse o zaman Allah'ın gayb ilmiyle alakalı ilmini bilgisini elde ettiğini iddia etmiş olur. Bu ayetler bize bu gerçekleri ortaya koyuyor. Devam edelim. Allah-u Teala kıyametin ne zaman kopacağını kullarından gizlemiş olmakla birlikte onun yaklaştığına delalet eden belirtilerinin alametlerinin ve şartlarının neler olduğunu bize bildirmiştir. Bu sebeple ehl üstünde sünnet kıyametin büyük ve küçük alametlerinin gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olanlarının tümüne inanır. Çünkü bunlar çünkü bunlar da ahirete imanın kapsamı içindedir. Evet ne anladık bu paragraftan kardeşler? Birkaç kardeşten dinleyelim. En son paragrafta kıyametin ne zaman kopacağını Allah kullarına gizlemiştir. Evet kıyametin alametleriyle alakalı. Evet Zeynal hocam. Hocam Allah'ın kıyamet <gülüyor> insanlara bildirmediği bu ilminden yana... Evet kayıp ilminden olduğunu öğreniyoruz. Evet, Yakup? Kıyamet saatinde kopacağı bilgisi sadece Allah katında olduğundan dolayı bazı alimetleri, berkileri evet. bazı berkileri de gelecekte bizim Evet. Bunlar da biz baktığımız zaman çünkü bunlar da ahiretin gerçek manada imanı kapsamın içeriye girdiğinden dolayı biz bunları iman ediyoruz. Ehli susak-ı Güzel. Son olarak evet Sedat Hocam. Allah-u günlerini, peygamberin kıyamet saatinden haberinin olmayacağını ama büyük ve küçük olayların <gülüyor> olacağını bizlere beyan ediyor. Evet. Kafirler yani müşrikler Mekke döneminde insanoğlunun yeniden dirilmesi gerçeğini reddediyorlardı. Hani onlar ne diyorlardı? İze mitne ve kunne turaben. Onlar diyorlardı ki biz toprak olup sonra yeniden dirilecek miyiz? Bu uzak bir görüştür. Doğrulanması mümkün olmayan bir dönüştür diyorlardı. Ve yeniden diriliş gerçeğini inkar ediyorlardı. Bir başka ayette Allah Biz ölüp toprak olduktan sonra yeniden dirilecek miyiz? Böylece onlar yeniden diriliş gerçeğini inkar ediyorlardı. Bu gerçeği inkar etmek ne inkar etmekti? Ahiret gününü İnkar etmekti kardeşlerim. Şimdi ahiret gününü inkar edenlerin hükmünün belli olduğunu söyledik. Bir de kıyametin alametleri var. Yani ahiret gününün gelmesiyle beraber kıyametin alametleri var. Biz bu alametleri hakkıyla doğrulamadığımız mütteci ahirete iman etmiş olmayız. Şimdi o maddeler geliyor. Kıyametin alametleri. Ancak bu kıyametin alametleri küçük alametler. Bir de büyük alametler dediğimiz... Yani kubra dediğimiz alametul kubra büyük alametler önümüzdeki haftaya kalacak. Ama biz bu dersimizde alametul sukra dediğimiz küçük alametlere değineceğiz. Bu alametlere iman etmek deliller ışığında olduğu için vaciptir. Bunlardan birinin bilerek inkarı ise küfürdür kardeşlerim. Günümüzde Allah muhafaza bu yola düşen çok insanlar var. Devam edelim. Kıyametin küçük alametleri. Evet. Bunlar? ...kıyametten önce farklı ve uzun zaman dilimlerinde gerçekleşen ve alışıla gelen normal olaylardır. Bunların bazıları kıyametin büyük ile birlikte zuhur edebilir. Kıyametin küçük alametleri ise oldukça fazladır. Bunların sahih rivayetlerle sabit olanların en önemlilerini zikredelim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilerek... ...nübüvvet ve risaletin peygamberlik müessesesinin onunla sona ermesi... O'nun vefat etmesi, Beytul Maddis'in fethedilmesi, doğuda fitnelerin ortaya çıkması, Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan geçmiş <gülüyor> ümmetlerin izinden gidilmesi, Deccanlerin ve yalancı peygamberlerin çıkması. Evet, bu kıyametin küçük alametleriyle alakalı olsun veya sahih hadislerle alakalı olsun inkar cephesini oluşturanlar Kur'aniyun dediğimiz Kur'ancılardır. Ve bunlar 80'li yıllardan sonra Türkiye'de yayılan günümüzde elit tabakaların okuyan kesimlerin özellikle akılcı zihniyetlerin doğruladığı kardeşlerin bir akımdır. Ve bu akımı aslında ilk defa Hindistan'da görüyoruz. Hindistan bu akımın doğmasına vesile oluyor. Ve Kur'an yeter diyorlar hadislerin dışına çıkıyorlar ve hadisleri reddediyorlar. İşte onlardan reddettiklerinden bazıları da üzerinde durduğumuz bu konular Küçük alametler, onlar bu hadislerle sabit olan konuları reddediyorlar, doğrulamıyorlar. Bunun sebebi nedir? Onların Kur'an bize yeter anlayışıdır. Kur'an bize yeter anlayışı sapıklığın ve batılın ta kendisidir. Bir insan sünnette mustani olursa kafasına göre bir Kur'an anlayışı oluşturacağı kesindir. Eğer bu Allah'ın Resulü bu dini anlatıyorsa, hüccet olarak bize tanıtıyorsa... Onların tasavvur ettiği peygamber nasıl bir peygamberdir? Konuşmayan, yol göstermeyen. Değil mi? Hadislerle bize haber vermeyen, rivayetleri olmayan, konuşmayan bir peygamber. Allah böyle bir peygamber gönderir mi? Yani Allah kitabında Allah Resulünü model olarak gösteriyor. Bu modellik o zaman hangi anlamda olur? Bunun cevabını vermek lazım. Değil mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizim için bir örnektir, bir modeldir. Biz onun modelliğini, örnekliğini peki nerede alacağız? Hangi konularda örnek alacağız? İşte hadislerde geldiği gibi onu kendimize rehber edineceğiz. Şimdi bakınız bu alametlere kardeşlerim. İlk alametlerinden biri kıyametin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmesi. Yani Risaletinin gelmesi ve onun ölmesi. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim ne diyor? Kıyametin arasında iki elini böyle yapıyor. Bu kadar bir zaman dilimi kaldı diyor. İki elini böyle yapıyor. Yani şu iki parmağın arasında kalan bir zaman dilimi ne kadar azdır değil mi? Benim ne diyor? Kıyametin kopmasının arasında bu kadar bir zaman dilimi var. Peygamberin risaletinin gelmesi başlı başına kıyametin yakınlığının bir delilidir. Çünkü Hatemun Nebi değil mi Peygamber aleyhisselam? Ve aynı zamanda onun vefat etmesi ve ardından dikkat ederseniz hadislerde bakın burada da bilgilerde de geliyor. Beytul Makdisin fethedilmesi, Beytul Makdis uzun yıllar Müslümanların elinde kaldı. Daha sonra Yahudiler ellerine geçirdiler. Daha sonra Selahaddin el Eyyubi tarafından Kudüs Müslümanların eline geçti. Ama şimdi ise biliyorsunuz <gülüyor> İsrail'in elinde. Doğuda fitnelerin çıkması bugün günümüzde zaten bunlar görülüyor. Yahudi ve Hristiyanların oluşan geçmiş ümmetlerin izinden gidilmesi kafillere benzeme. Deccalin ve yalancı peygamberlerin çıkması. Bugün kendine peygamber diyen, mehdiler diyen çok çeşitli deccaller, ortaya çıkmıştır, zuhur etmiştir. Biz bunları alçok görmekteyiz kardeşlerim. Evet. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan hadislerin uydurulması, onun sünnetinin reddedilmesi, yalanın artması, haberlerin nakledilmesinde gerekli titizliğin gösterilmemesi, ilmin ortadan kalkması, küçük ve değersiz kimselerden ilim talep edilmesi, cehalet ve bozgunculuğun ortaya çıkması, salihlerin bu dünyadan göçmesi, İslam'ın ilmiklerinin bir bir çözülmesi, diğer ümmetlerin ümmeti Muhammed aleyhine birleşmeleri, İslam'ın ve Müslümanların garip kalmaları, evet. adam öldürme olaylarının çoğalması, bela ve musibetlerin şiddetinden dolayı ölümün temenni edilmesi, kabirde yatan, yatan, yatanlara gıpta edilmesi ve kişinin ölmüş birinin yerinde olmayı istemesi, ani ölümlerin, dertler ve hastalıkların sebebiyle ölümlerin çoğalması... ''Erkeklerin azalıp kadınların sayısının artması, kadınların çıplakmış gibi giyinip ortaya çıkması, yollarda zinanın açıkça yapılması, çalgı aletlerinin, içkinin, zinanın, faizin ve ipek giymenin helal sayılması ve bu haramların alenen işlenmesi, bazı kara parçalarının batması, insanların suretlerinin değişmesi, iftiraların çoğalması, emanete riayet edilmemesi.'' İşlerin ehil olmayanlara verilmesi, ayak takımlarının başa geçmesi, aşağılık kimselerin iyilerin üstüne çıkması, cariyenin efendisini doğurması, insanları sopanayan zalimlere yardım eden kimselerin ortaya çıkması ve karanlık geceler gibi fitnelerin ortaya çıkması. Evet bu fitnelerden bakın hemen hemen birçoklarına şahit olabiliyoruz. Profesör Ömer Süleyman Aşkar'ın güzel bir açıklaması var bu kıyametin alametleriyle alakalı. Dört temel ana konuda topluyor. Birincisi küçük alametler olup zuhur eden ve geçen. Mesela Peygamberin Risaletinin gelmesi, Allah Resulü'nün vefat etmesi. Bu daha önce gelen ve geçen kıyametin alametlerinden biri. İkincisi küçük alamet olarak zuhur edip de hala devam eden, tekrar eden. Nedir bunlar? İşte bazı okuduğumuz şeyler Küçük bir alamet Ortaya çıkmış Ama hala da tekrar ediyor Mesela nedir cahillerin Konuşması Ayak takımlarının başa geçmesi Ölümlerin Artması Kafirlere özenme Değil mi mescitlerin Süslenmesi Bidatçilerin artması ilmin azalması Ulemanın Kabzedilmesi, hakkın taraftarlarının bir isimle lakapla suçlanması bunları çoğaltabiliriz. Bütün bunlar iman edenlerin zor durumlara düşürüldüğü şu anki asrımızda değerli kardeşlerim görülüyor. Üçüncüsü ise henüz gerçekleşmeyen küçük alametler bazıları da küçük alametler ama henüz daha gerçekleşmiş değil. Dördüncüsü büyük alametler önümüzdeki dersimizde göreceğimiz İsa Aleyhisselam'ın Nuzulu, Mesih gelmesi, Yecüc ve mecuç e, hadiselerinin olması, bütün bunlar, Mehdi'nin gelmesi, hepsi büyük alametler olarak zuhur edecek kardeşlerim. Şimdi bu üzerinde durduğumuz bütün maddeleri tek tek delillendirmeye kalksak, daha önceden de demiştik, mümkün değil. Çünkü bu zaman diliminde bunları delillendirmeye kalksak büyük bir zamanımız gider ama bütün bunlar hadisler ışığında bize nakledilmiştir. Devam edelim. İnsanların bina yapma yarışması, <gülüyor> evet. mescidleri süslemede yarışıp bununla ölümeleri, ticaretin çoğalması, pazarların birbirine yakın olması, insanların evlerinde çok miktarda servet olmasına rağmen şükretmemeleri ve cimriliğin artması, yalancı şahitliğin çoğalması, gerçeğin gizlenmesi, hayasızlığın, karşılıklı düşmanlıkların, kin ve nefretin yayılması, akrabalık bağlarının kopmasında ve komşuluk ilişkilerinin kötülenmesinde artış. Sadece tanıdık kişilere selam verilmesi, insanları birbirlerine yabancılaşması, yaşlıların gençlere benzemeye çalışması ve İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin hafife alınması, zamanın değişmesi, hatta putlara ibadet edilmesi ve ümmetin içinde şirkin yayılması, yağmurların çoğalması ama ürünlerin az olması, zamanın çabuk geçmesi, ve bereketinin azalması ilallerin kalınlaşması yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması müminin gördüğü rüyanın doğru çıkması ve fırat nehrinin altın hazinelerinden oluşan bir dağ ortaya çıkarması tabi bu e, gelen bilgiler ışığında bazen aklımızı zorlayan değil mi alametler var aklı zorladığından dolayı da bir takım kişiler tarafından inkar ediliyor Biliyorsunuz kıyamete yakın dönemlerde kurt var kurt konuşacak bazı hayvanlar konuşacak Allah Resulü hadislerinde Ahmet bin Hanbel'de geliyor kurt konuşuyor nasıl konuşuyor bir gün bir kurt bir koyunu çalıyor ve götürüyor ve sahibi de kurtun, kurdun peşinden koşunca kurt dile geliyor diyor ki bu bana Allah'ın verdiği bir rızıktır diyor bana neden karışıyorsun yani kurdun konuşmasına şahit oluyor bu adam. Tabi şimdi biz kurdun konuşmasına garip garip bakıyoruz ama şu bilgisayar konuşunca değil mi ona garip bakmıyoruz. Şu telefonun konuşmasına garip bakmıyoruz veya bir mp3'ün konuşmasına garip bakmıyoruz. Neden? Gözle gördüğümüz bir varlık kurt kağıdı var burnu var yani konuşabilecek bütün yani organlara sahip. Oysaki bir mp3'ün ağzı da yok. Organları da yok, aklı da yok değil mi? Veya bir bilgisayarın bu anlamda öyle bir özelliği de yok. Dolayısıyla biz bu kayıtla alakalı gelen haber ve bilgileri tasdik ediyoruz, doğruluyoruz. Allah Resulü bize nasıl haber vermişse o şekilde tasdik ediyoruz. Evet, devam edelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde meydana gelecek değişiklikler de kıyametin küçük alametlerindendir. Şöyle ki, Medine şehri içindeki kötü insanları, münafıkları dışarı atacak. Orada sadece takva sahibi salih kişiler kalacaktır. Arap yarımadası da bağlı, bahçelik ve sulak bir hale dönecek. Kahtar kabilesinden bir adam çıkacak ve insanları ona itaat edecektir. Rumların, Hristiyanların sayısının artması ve Müslümanlarla savaşmaları, Müslümanların da Yahudilerle savaşmaları, hatta ağaç ve taşların dile gelerek, ''Ey Müslüman, işte bir Yahudi, gel onu öldür.'' demeleri. Evet. İstanbul'un fethedildiği gibi Roma'nın da fethedilmesi ve sayı hadislerde bildirilen daha pek çok küçük alamet. Evet, bütün bu saydıklarımız kıyametin alametleridir ve en büyük alametlerinden biri de ''Ya Müslüm, de Yahudi, fat'an faktulhu.'' ''Ey Müslüman, işte bu bir Yahudidir ve gel bunu öldür.'' diye Bukhari'de gelen hadistir. Yahudiler ve Müslümanlar arasında savaş olacaktır ve bu savaş inşallah yakındır ve Müslümanlar Yahudileri o ağaçların arkasında gördükleri zaman ağaçlar bile dile gelecek taşlar bile dile gelecek konuşacak ve o Yahudileri gösterecek ve biz Allah'ın izniyle onları katledeceğiz öldüreceğiz çünkü onlar İslam düşmanları ve bugün İsrail biliyorsunuz Filistin'de Taş üstünde taş koymamış birçok Filistinli kardeşlerimizi de şehit etmiştir. Önce şu Tağut Beşarül Esed'den İran münafıklarının hakkından bir gelelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle Şam'dan, Allah'ın izniyle Kudüs'e giden bir yol açılacak. Ama o fecir ve Kudüs yanlıları işitsin beni, işitsinler buradan, dinlesinler. O Kudüs'e yolculuk etmeyi tasarlayanlar ne kadar münafık olduğunu anlasınlar. Çünkü Kudüs'e giden yolun önünde Esed ve İran engeldir. İran ve Esed Kudüs'e giden yolun önünde engeldir. İran'ın da öyle İsrail'e kafa tutmasına bakmayın. İran eğer bu kadar yiğit olsaydı mazlum Suriye halkına üzerlerine bombayı atmazdı. Bugün mazlumların evleri tarumar oldu. Nice Müslüman kardeşlerimiz muacir oldu. İçimizde Suriyeli kardeşlerimiz var. Gözümüzde görüyoruz. Görmüyor musunuz? İçimizde şu an Suriyeli dostlarımız var. Ve bu Müslümanlar yurtlarını, evlerini niçin bıraktılar? Mücrim, esetle, münafık İran'ın yüzüne. Onlar Kudüs'ün önünde en büyük engellerdi Ama dünya Müslümanları sahih akide öğrenseler bunları tanırlar. Ama sahih akide öğrenmedikleri için bu kafirleri münafıkların oyunlarına geliyorlar. Ve hayat boyu, tarih boyu bunlar bunu yaptılar değerli kardeşlerim. Burada kalalım. Allah izin verirse haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyametin büyük alametlerinden konuşacağız. Bugün biraz kısa oldu. Subhanek Allah'ın da bir hamdik. Aşhedü ennâ ilahe illa ente ve estağfurka ve tuğmilik. Namat la Ta da